Kıymetli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Efendim Ayhan Sönmez sormuş, evlerde hayvan ve insan resmi asılmasında sakınca var mı? Sakınca olmaz ama e, göze güzel gelmez. Göze hoş gelmez. Bazıları e, bu doğru değildir. Sanki böyle evde put varmış gibi bir şey zannedilir, böyle bir şey olmaz, böyle bir şey yoktur. Ama göze e, hoş gelmeyen bir şeydir. Örnek vereyim mesela, Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir ölü defnedilirken böyle mezarda ufak bir e, aşıklık kalmış, Resulullah Efendimiz orayı kapatmalarını söylemişler. Sahabe soruyor, ya Resulallah o açık kalsaydı bir sorun olur muydu? vafat eden için hayır görüyor. Onun için bir zarar ol olmaz ama e, göze hoş değil. Göze hoş gelmiyor. E, bazılarının gönlü böyle bozuluyor ama e, manevi açıdan herhangi bir e, sıkıntı sorun yoktur. Evet. Efendim Hasan Alaca Bey sormuş. Efendim siz geçen perşembe Uslat yolculuğu sohbetinizde mürşid-i kâmil'in hizmetçi olduğunu Allah'ın kullarını sırtında taşıdığını hatta düştüğünde kaldırdığını öptüğünü, başını okşadığını söylediniz. Peki dervişin derviş olarak nasıl hizmet eder, hizmetkar olur? Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah'ın Resulü sizin için baba korumundadır. Dolayısıyla onun varisi de aynı şekilde kendisine tabi olanları bir evlat gibi görür. Onların da onu bir baba gibi görmesi gerekir. Evladı gibi gördüğü için manevi olarak ona o muameleyi öyle yapar. Bunu yaparken kendisiyle beraber olanları, kendisini dinleyenleri, kendisini takip edenleri Allah'tan bir emanet gibi görür. En ufak bir yanlış yapar ya da bir eksiklik bırakırsa gönlündeki imanında, bakışında bir yanlışlık olursa Allah'a karşı sorumludur. Gerçek bir müşid-i kamil sürekli Allah'ın huzurunda olduğu için hesabı hep Allah'a göre yapar. Yaptığını Allah için yapar. Dolayısıyla karşılığını da Allah'tan ister, Allah'tan bekler. Bir kule muamele ederken Allah'ın hesabını yapıp öyle muamele eder. Bu durumda onunla beraber olanlar da, derviş olanlar da, tabi olanlar da, onu dinleyenler de Allah'ın hesabını yapıp, öyle muamele etmeleri gerekir. Bu durumda ikisi de doğru yapmış olur. Yoksa işin içine başka bir hesap girerse, ikisi de yanlış yapmış olur. Zaten mürşidinin yanlış yapması söz konusu olmaz. Allah'ın huzurunda olduğu için, Allah ile beraber olduğu için, her anda Allah'ın hesabını yaptığı için, ama, e, derviş yanlış yapabilir, düşebilir. Düşünce, müşidin işi onu kaldırmaktır, onu temizlemektir, onu düzeltmektir. Bir daha onu yola koyup buyur, yürü demektir, onu yürütmektir. Bir müşidikamıyla beraber olanlar, onu tanıyanlar, bunu mutlaka biliyor ve görüyordur. Bunu yaşıyor, bunu tadıyordur. Ona da düşen, o edebi göstermektir. Kendisini Allah'a taşıyani kendisiyle beraber imanı kazandığı, Rabbini tanıdığı o zata Allah için muamele etmektir. Allah için. Böyle davranırsa hep kazanır. Ne demişler? Bütün Müşid-i söz birliği vardır burada. Kazanan mutlaka edebiyle kazanır demişlerdir. Kaybedenler de edebe aykırı davrandığından dolayı kaybetmiştir. Edebi gösterirken kime gösteriyor? Eğer oradan Allah'ın bilgisini alıyorsa, Rabbini onunla tanıyorsa, Allah'ın vahyini onunla öğreniyorsa, kendini onunla tanıyorsa, bu durumda kıymeti değeri kendisine vermiştir. Evet. Allah'ın kendisine öğrettiğine vermiştir. O işi Allah ile yapar, Allah ile öğretir. Allah'ın vahyini öğretiyor çünkü. Allah'ın yolunu gösteriyor, Allah'a taşıyor. kıymet değeri Allah'ın yoluna vermiştir, kendi hidayetine vermiştir, imanına vermiştir. Yoksa kendi kendisine, imanına kıymet değer vermemiş olur, onu ciddiye almamış olur, edebe aykırı hareket etmiş olur ki Edebe aykırı hareket eden kazanamaz, kaybeder. Kazanan da edebinden dolayı kazanıyor. Evet. Efendim Delil Aslan sormuş. Oh, hocam biz Elazığ'da okul okuyoruz ve programlarınızı kaçırmıyoruz. Sorumuz organ bağışlamak caiz midir? Evet. Organ bağışlamak caizdir, doğrudur ama... Eğer şartlar müsaitse, yanlış kullanılmayacaksa, organ bağışı doğrudur, caizdir denince birileri organ e, mafyacılığı yapmıyorsa, sürsüz, günahsız insanları götürüp organlarını satmıyorsa, böyle bir durumda bu doğru olmaz. Bundan dolayı doğru, doğru olmaz. Yoksa şartlar müsaitse, böyle bir sorun çıkmayacaksa evet doğru olur herhangi bir sorun da olmaz. Ama olması gereken, yapılması gereken şey her organın suni olarak yapılmasıdır. Bilimin, tıbbın bunu geliştirmesi gerekir. Bir organı nakletmektense o organın vazifesini yapabilecek bir cihaz geliştirmeleri gerekir. Bununla beraber ömür uzamaz ve kısalmaz. Sadece sağlıklı yaşanmış olur hastalığımıza dikkat etmemiz gerekir. E, bozulursa tedavi olmak gerekiyor. Bu durumda organ nakli de caiz olmuş olur. Evet. Efendim Mehmet Eski sormuş. Nikahlı olduğu halde bazı eşiyle yaşanan <gülüyor> sıkıntılardan dolayı tekrar nikah tazenemek nasıldır? Bir mahsuru veya faydası var mı? Evet. Bir e, mahsuru da yoktur. Bir faydası da yoktur. Ama bununla beraber ee, psikolojik açıdan, gönül açısından, e, eğer o bir rahatlama veriyorsa, e, biraz daha kendini iyi hissetme hali veriyorsa, bu durumda faydası vardır. Ee, zararlı olmaz ama e, bu şekilde bir faydası vardır. Eğer e, boşarma gerçekleşmemişse, nişan tazelenmiş olması, e, nur üstüne nur olur, herhangi bir sorun olmaz. E, o e, psikolojik açıdan bir faydası olur, biraz daha eşler kendini birbirine yakın hissedebilir. Sanki yeni bir başlangıç yapmış gibi kendini hissedebilir. Bu hissiyat fayda verir. E, güzeldir. Evet. Efendim Cennet Akka sormuş. Hocam iyi akşamlar. Hayatımızda değer verdiğimiz insanlara gönlümüz çok kırıldığında moralimiz bozuluyor. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Evet. İnsan en çok e, sevdiğinin esasından incinir bir şey geldi aklıma. Meczup bir veli böyle yolda yürürken, şehrin e, işlek bir yerinde yürürken başka bir Allah dostu Süfyan-ı Sevri Hazretleri oturmuş. Çocuklar ona e, o meczupla da dalga geçiyor, alay ediyor. Hatta eline aldıkları ne varsa orada ona böyle atıyorlar. Karpuz kabuğuydu böyle bir şeyler ona Fır atıyorlar. O da böyle kendini korumaya çalışıyor. O velizat da böyle bir e, iş yerinin önünde oturmuş. Geçerken biri gül vermiş, elinde bir gül varmış. Tam diyor o mecluk önünden geçerken o da o gülü alıp üstüne atıyor. O Mecduk velinin üstüne. Diyor, gül ona deyince, bu birden bağırdı. Sıfyan ona dedi ki, niye öyle bağırdın? Bak millet seni taşlıyor, sana karpuz kabuğu atıyor, ben sana gül attım. Diyor dedi ki, bunlar beni tanımıyor, ama sen beni tanıyorsun. Senden gül de gelse beni incitir. Evet, sevdiklerimizden gül de atılsa bizi incitir. E, haklı olarak, e, gönül böyledir. En ufak bir e, sözüne, tavrına incinebiliriz. Sevdiğimiz içindir. Ama her ne olursa olsun, o sevdiğimizin güzelliklerini e, herhangi bir eksikle, bir yanlışla perdelememek gerekir. Olsun, gülün bir de dikeni olsun, bir de eksigi olsun. Hiç kimse mükemmel değildir. Mükemmeliyet bir tek Allah'a aittir. E, onu da hoş görmek gerekir. O yanlışı, eksiki, o güzelliğe kurban etmek gerekir. Efendim bir izleyicimiz sormuş. Hayırlı akşamlar hocam. Ben bir ateist ile ortaklık yaptım. İnancından haberdar olduğumda ondan ayrılmaya çalıştım. Ama inancım ve ibadetim şu anda çok zede gördü. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Evet. Hayatı yaşarken önümüze birçok şeyler gelebilir. O her ne olursa olsun mutlaka hayırdır. Eğer inancımız, imanımız İslam'ımız zede görmüşse, zedelenmişse mutlaka biz bir yerlerde aşık vermişiz. Yani iman etmemiz gerektiği gibi iman edememişiz. Eksiklerimiz olmuş ki biri bizi etkilesin, etkilemiş. Bu durumda, bunda bir hayır vardır. Her neresi yara almışsa imanı, gönlü nasıl zedelenmişse orayı tamir etmesi gerekir, orayı Allah'ın vahyiyle tamir etmesi gerekir ki onun için ne diyoruz, cevabı olmayan soru, sual olmaz. Mutlaka her sorunun bir cevabı vardır. Manevi açıdan bu onu güçlendirir. Bununla beraber o eksiklerini o da düzeltmiş ve tamamlanmış olur. Bu hayırdır, bu şer değildir. Allah ona hayır burad etmiş, imanı güçlenir. İmani aynı zamanda tazelenmiş olur, e, o açıkları da şeytana verdiği açıkları da kapatmış olur. E, neyle kapatması gerekir? Allah'ın vahiyiyle, ayetlerle onu kapatması gerekir. E, i̇nşallah onun için hayır olur. Evet. Efendim Delil Arslan. Hocam bir de şu sorum olacak: askerde ölen şehit olur mu? Hayırlı geceler. Allah yolunda, ilahi kelimetullah yolunda, Allah'ın kelimesi, ismi, vahyi yücelsin, günüllere hüküm, hükmetsin, günüllere hakim olsun diye yapılan savaşta ölenler, Allah yolundaki ölüler, şehitlerdir. Bununla beraber eğer biri e, vatanını korursa veya evini korurken, kendini korurken eğer e, öldürülürse e, şehit sevabı alır. Şehit sevabı alır. Başka şehit olmak başka bir şeydi. Şehit sevabı almak demek onu öldüren kişi, öldürenler onun günahını yüklenmiş olur. Dolayısıyla o cennetlik olmuş olur. Ama imanla beraber imani varsa, müminse evet askerde ölürse e, şehit olmuş olur. Haksız yere öldürülen de böyledir. O öldüren onun günahını yüklenmiş olur. Yani cennetlik olmuş olur. Ama asıl şehit Allah yolunda ilahi kelimetullah için, kul ile Allah arasındaki engeli kaldırmak için ölürse şehit olmuş olur. Onlar da aynı şekilde askerdekiler de bu konumdadır. İmanı varsa günahını öldürenler yüklenmiş oldu cennetlik olmuş oldu şehit demek doğruydu caizdi. Efendim Ailen Altınsoy Aleyküm selam efendi babam demiş. Tesettür hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl giyinmeliyiz? Çarşaf mı, farece mi giymeliyiz? Nasıl giyinirsek takvaya en uygun davranış olur ve davranmış oluruz. Çok teşekkürler demiş efendim. Evet. Takvaya en yakın, önce takva elbisesini giymek gerekir. Allah'a karşı sorumluluğunu bilme, kabul etme, gereğini yerine getirme sorumluluğu bu takva elbisesiydi. Gerisinde Allah örtünün diye emretti. Herhangi bir elbiseyi, el, e, elbise şeklini belirtmedi. Bu durumda e, Resulullah Efendimiz'in beyanı nedir? Örfe göre, yani bulunduğun, yaşadığın yerdeki adetlere örfe göre giyinmen gerekir. Kendini onlardan ayırmaman gerekir. Mesele örtünmektir. Bu çarşaf da olur, bu ferace de olur, bu manto da olur. Önemli olan örtünmektir. Ama bulunduğun yerdekiler nasıl giyiniyor, nasıl örtünüyorsa en güzel şekilde nasıl yakışıyorsa o şekilde düzgün bir şekilde örtünmek gerekir sadece. Mesele örtünmek, örfe göre. Kendini onlardan ayırıp ben sizden ayrı biriyim demeden. Ben Rabbimin emrini yerine getiriyorum. Rabbim örtün demiş. Rabbimi seviyorum, Rabbimin emrini seviyorum. Onun için böyle örtünüyorum. deyip örtünmek gerekir. Yani örfe göre, duruma göre mesela örtünmektir. Evet. Efendim Abdul Kadir Demirkan sormuş. Selamun aleyküm hocam. Muska takmak günah mı? Şirke girer mi? Muska yerine Allah Celle Haya dua etmek daha güzel değil midir?" diyor sonrası. Evet, vıstığa takmak doğru değildir, onu yazmak hiç doğru değildir, onu yazdırmak doğru değildir. Ölçü bizim için Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dır. Dua etmiştir Resulullah Efendimiz, bir de duayı öğretmiştir duayı yazıp vermemiştir. Mesela mazeret olarak işte orada dua yazılıyordur, ayet yazılıyordur denebilir. Bu doğru bir şey değildir. Bir şeyi ki Resulullah Efendimiz yapmamış, sahabesi yapmamış, eğer biz yapmaya kalkışırsa bu bidat olur, bu yanlış olur. Dolayısıyla her bir yanlış, mutlaka bir sünnetin, her bir batıl bir hakkın yerine geçiyor, ikame edilmiş olur. Bunu böyle yapınca bu neyin yerine geçiyor? Duanın yerine geçmiş olur. Ortadaki dua başka bir şeydi. Ne burada et-Kerime'de en güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin. Eğer biri nüskata takarsa, bu ayeti yok saymış olur. Bu ayete tabi olmamış olur. İta, Allah'a itaat etmemiş olur. Dolayısıyla nüskayı bu ayetin yerine koymuş olur. Onun için herkesin kendine dua etmesi gerekir duayı bilmiyorsa, birine dua yaptırması gerekir, ondan duayı öğrenmesi gerekir. Herhangi bir durumda, şeytandan korumak için, hasetten korumak için, biz ona okuyup öfürebiliriz, yani Felak ve Nas suresini okuyup, elimizle öfürüp onu mezhedebiliriz. Çocukumuzu mesela bilmiyor, duasını yapmayı bilmiyor. E, ona okutamıyoruz, biz ona okuyup öflüyoruz ya da elimizi öfürüp onu mezh ediyoruz. Onun için e, nuska duanın yerine geçmez. Bu durumda aslında e, bilmeden yapıldığı için e, şirk demek doğru değildir. Bildikten sonra, bunu anladıktan sonra onu yapmak, aynı şekilde onu böyle kullanmak, e, bir ayetin yerine onu geçirdiğimiz için, bir ayeti inkar manasına geleceği için, evet kul şirke düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldır. Efendim selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam kalbimden geçeni veya yaptığım işleri yüzüme söyleyen, özel ilme sahip olduğunu söyleyen insanlar var. Bu nasıl mümkün olur? Bunu yapan, bunu söyleyen bütünüyle şeytana tabi olmuştur. Hani şeytan gönüle ve sözü veriyor ya, bu durumda bir takım şeyleri de oradan biliyor. Bunu eğer biri söylüyor, yüzümüze karşı durup böyle konuşuyorsa, bütünüyle o şeytana tabi olmuştur, şeytana uymuştur. Ee, bu konuda e, örnekler de verebilirim. Mesela bir örnek vereyim. E, sahabeden biri söylüyor. Birinin böyle e, insanın gönlündekini e, okuduğunu söylüyor. Tam Resulullah Efendimiz oradan geçerken bir bahçenin içinde çocuk uyuyormuş, anasına sormuş, çocuk uyuyor demiş. Çocuk da e, büyük de değil. Çağır demiş, çağırmışlar. Resulullah Efendimiz ona demiş ki, şu anda ben gönlümde ne geçiriyorum? Çocuk Duh demiş, Duh, Duman. De, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, evet burada şeytanlar var, burayı şeytanlar basmış. De, çocuğa doğru söyledi, ben Duhan suresini gönlümden geçirdim o arada. Bunu çocuğa yaptıran, evet, şeytandır, çocuğa soruyor. Senin böyle gönlüne gelen, hep doğru müdür, yoksa yanlış da mı var içinde? Yok demiş. Bazen doğrudur, bazen yanlıştır. Birbirine karışıktır yani. Bazen yani anladığım doğrudur, bazen de yanlıştır. Evet, burada ki bu şeytandandır zaten. Ee, tamamen doğru gibi görünseler de böyle bir şey yoktur. Böyle bir hal, böyle eğer biri böyle söylüyorsa zaten o bütünle o kendisi şeytana tabi olmuş. Görmek ee, doğru değildir. İnanmak da doğruya ile Ah, Şeytanın böyle bir şeyi de e, olabilir. E, onun için e, böyle insanları ciddiye almak e, ya da böyle ona bir şey varmış gibi zannetmek e, cehalet olur. Ciddiye almamak gerekiyor. E, bu halinden vazgeçmek, vazgeç demesi gerekir. Bu şeytandandır demesi gerekir. Bununla böyle devam edersen helak olursun demesi gerekir. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela, o, her kim bunu yapıyorsa, bir süre sonra onun aklını kaybedeceğini e, görecek arkadaşlar buna şahit olacaklar. Bunu böyle devam ettirirse, şeytan onu orada durdurmaz çünkü. Onu biraz daha ileri götürür, biraz daha ileri götürür. Sonra onu dininden, imanından, sonra da aklından eder onu. Onun için bu çok tehlikeli bir durumdur. E, kardeşimiz onu uyarsın, ikaz etsin. E, i̇nşallah o da kendini toparlar. Şeytana bu tavizi vermez. Efendim sorulmuş, Allah'a yakınlığı nasıl kazanabiliriz? Allah'a yakınlığı nasıl kazanabiliriz? Allah bize bizden daha yakındır. Evet öyle buyurdu, Allah şah damarından daha yakındır. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşiği oradadır. Allah insanları çepeçevre kuşatmıştır. Allah bize yakın, biz Allah'a yakın olamıyoruz. Bu durumda bizim Allah'a yakın olabilmemiz için ne yapmamız gerekir? Kendimize dönmemiz gerekir. Kendi gönlümüze bakmamız gerekir. O bize şah damarımızdan daha yakınsa, bizim kendi gönlümüze, kendi hakikatimize dönmemiz gerekir. Allah'a yakınlığı oradan tatmaya çalışmamız gerekir. Onun için ne diyoruz? Allah'ı düşünürken, Rabb'imizi düşünürken, Allah'ın zatı üzerinde tefekkür yapılmaz. Yaratılan, yaratanı anlayamaz, kavrayamaz, o hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez. Bu durumda Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür yapılır, isimleriyle Allah tanınır, bilinir. Allah'ı düşünürken nasıl düşünmemiz gerekir? Allah'ın yakınlığını düşünürken beni yaratan Rabbim dememiz gerekir. Beni yaratan Rabbim, kendi üzerimizden onun yakınlığını tatmaya çalışmamız gerekir. Namazı kılarken de bu böyledir. Ben, beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Ona bir varlık vermiyoruz. Kendi üzerimizden beni yaratan Rabbim deyip, kendimizle, kendi gönlümüze bakıp, kendi kendimize bakıp, beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip, Rabbimizin yakınlığını tatmaya çalışmamız lazım. Bu bir anlık bir şey değildir. Evet, Allah eğer nerede olursanız olun, olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Buyurduysa bizim bunu yapmaya çalışmamız gerekir. Bu ayetin tecelli etmesi gerekir. Bu ayetin bize ilmesi gerekir. Ayetleri iman böyledir. Ayet bize ilmedikçe, in gönlümüze ilmedikçe o ayete iman etmiş olmuyoruz. İnanmış oluyoruz, anlamış oluyoruz. İmana dönüşünce o bizde bizim gönlümüzde e, hale dönüşür. İmana dönüşür, hale dönüşür, ahlaka dönüşür. Yani kendimizi Allah'ın huzurunda olduğumuzu her anda tadarız. Evet. Yani hal gelip geçicidir ama makam gelip geçici değildir. Bilmek, inanmak geçicidir ama iman etmek geçici değildir. Bir ayete iman ettiğimizde o kalıcıdır ama inandığımızda o geçicidir, onu unuturuz. Hal da öyledir. Manevi bir hal yaşarız, bir muhabbet hali o geçicidir. Eğer o sürekli olursa o makam olur. O kul muhabbet makamında, aşk makamında olmuş olur. Sürekli öyledir çünkü. O değişmiyor. O kalıcıdır. Makam kalıcı. Hal ise değişkendir. Ama halin böyle peş peşe e, gelmesi makamı getirir. Hal sürekli olunca makam olur. Onun için sürekli o halde olmaya çalışmamız gerekir ki o e, makamı kazanabilelim. Evet. Efendim Ali Yıldırım sormuş, sabah namazı şahitlidir diyor ayet. Şahitler kimlerdir hocam? Evet. Bu soruyu Resul Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a sorulduğunda şahitler sabah namazında melekler her gün sabah namazında nöbet değişimi vardır. Melekler amelleri Allah'ın huzuruna günlük olarak çıkarırlar. Ertesi gün geldiğinde Sabah namazında, artık iki melek değil, Keremen Katib'in melekleri var. Sağda solda günahları, sevapları yazan melekler, iki kişi tane daha geliyor. Bu sefer şahitler dört tane oluyor, dört şahit manasında. Dördü de o sabah namazına şahit olmuş oluyor. Evet, Resulullah Efendimiz'in cevabıydı bu. Evet. Efendim Ali Yıldırım sormuş, Selamünaleyküm. Müslüman mısınız sorusuna verdiğimiz kalu bela cevabındaki kalu bela ne manaya geliyor? Hakikati nedir? Hikmeti nedir hocam? Evet. Allah ait i kerimede buyuruyordu Allah Adem'in sırtından zürriyetini alıp onlara sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Eles bir bi rabbikum qalu bela şehidna dediler. Bütün Adem'in zürriyeti hepsi Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz. Yani seni cemalli müşahede ediyoruz. Biz buna şahidiz. Birine sorulduğunda, ne zamandan beri Müslümansın diye bu adettendir. Kalu beri, yani sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz. Dediğimizden beri biz Müslümansın demek manasındadır bu. Allah'ın böyle yapmasında bir muradı vardır. Allah muradını beyan ediyor, buyurur ki, Sonra, biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye sizi böyle şahit tuttu. Ama bir şey hatırlamıyoruz. Bu, bizim bunu bilmediğimizi göstermez. Biz buna şahitmişiz demek ki. Sonra biz bunu bilmiyorduk, anlamadık e, diyemiyoruz. Allah diyemezsiniz dedi, çünkü sizi şahit tuttuk. Eğer bizi şahit tutuysa, bütün şiddetiyle o Rabbimizin cemalini müşahede edip bu hitabını İşittiğimizde, Bera sen bizim Rabbimizsin dediğimizde bütün o hali gönlümüzde yaşıyoruz demektir. Onun için ne diyoruz? Herkes Rabbini arıyor. Herkes o hitabın sahibini arıyor. Bir de şehit ne dedik? Şahit olduk. O güzelliği arıyoruz. Onun için nerede bir güzellik görse gönül hemen ona meylediyor. Asıl güzeli arıyor, sahibini arıyor. Sahibini istiyor. Ne zaman kul Allah yoluna girdi, sahibinin yoluna girdi? Evet o gönül itibariyle onu hatırlamış oluyoruz ki evet budur der. Benim istediğim budur. Bu yol. Bu yol Rabbime gidiyor. Şahit olduğum bela dediğim Rabbime gidiyor der. O perde üzerinden kalkmış olur. Bir perde üzerinden kalkmış olur. O manevi hali, oradaki yaşadığı o hali dediği o e, hali üzerinde e, yaşanmaya başlar. Kendi gönlündeki o aşk, o muhabbet açığa çıkmaya başlar. Kendi üzerinden bunu tadar. Onu hatırladı demektir. Evet. Kelime olarak onu hatırlamıyor ama manevi itibarla onu tadıp bütün şiddetiyle onu yaşar. Allah kendine davet ederken o aşkla, o muhabbetle Rabbine Yürüyor değil, uçuyor. Asla uçuyor çünkü. Hem de belki şimşek hızıyla gidiyordur. Rabbine yaklaşıyordur. Yaklaştıkça muhabbeti artıyordur. Evet. Efendim Ayhan Sönmez, kardeşi rahatsız olan arkadaş tekrar mesaj yollamışlar efendim. Demişler elbette şifa Allah'tandır hocam. Bahsettiğim psikolojik rahatsızlığı olan kardeşim sonradan bu hale geldi. Bizimkiler götürmedik, yer bırakmadılar. Bir yıldır bu durumda hastaneye de yatırdık. Ancak kendini hala gelmedi. Namazını falan ayrıca kılıyoruz. Çok şükür. Siz bize Allah rızası için yardımcı olabilir misiniz? Siz ziyarete gelebilir miyiz? Sürekli yazıyorum ancak neredeyse hiç salih birine den gelmedik. Yüreğim yanıyor hocam demiş. Elbette ki buraya gelmelerine gerek yoktur. Yalnız arkadaşlar, telefonlarını bıraksınlar, bir telefonla görüşelim inşallah. Eğer yapabileceğimiz bir şey varsa, yardımcı olabileceksek, yardımcı olacağız inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim bir izleyici sormuş, elim eşime değerse abdest bozulur mu? Bu konuda mezhepler farklı farklı e, iştihad etmişlerdir. Bir kısmı bozulur, bir kısmı bozulmaz demişlerdir biliyorsunuz. Bir de mezhepler kolaylıktır. Değil mi? Öyle söylüyoruz. Mezhepler nasıl kolaylık olur? Mezhep dinde eldir. Eğer bir konuda alimin biri iştihad etmişse, başka biri de başka bir iştihad yapmışsa, bu durumda o iştihad konusuydur Eğer iştihad konusuysa, ikisi gibi de yapılabilir. Ama en doğrusu nedir? En doğrusu, ayete bakıp, bunu hangi ayetten aldınız? Şu ayetten. Ayete bakıp, onu öyle anlamaktır. Mesela, Abdestle ilgili, ee, eğer e, temas ederse, abdest bozulur. Hangi ayetten adıyor onu? Allah önce e, cünüplüğü anlattı ayette. Eğer cünüp olursanız, yolcuysanız, su bulamazsanız, bu durumda tevmim yapın dedi. Eğer sizden biri, bir çukurdan gelirse, çukur, ya da eşini temas ederse, harımına temas ederse, kadına temas ederse, çukurdan gelirse, harıma temas ederse, bu durumda e, tevimim yapsın, su bulamıyorsa, gusül abdesti yerine. Ne demektir bu? Bunu doğru anlamak gerekiyor. Önce cünüplükten bahsediyor, tevmümden bahsediyor, sonra çukurdan gelmeyi söylüyor. Bu Allah'ın nezaketidir. Çukurdan gelmek demek, abdest bozmaktan gelirseniz tevmüm yap veya cünüpse tevmüm yap, tema, e, kadınlara temas ederseniz e, derken, orada da hanımlarıyla beraberliği söylüyor Allah. Su bulamazsan bu durumda e, toprakla tevmüm yap demektir. Yani hanıma e, temas, dokunmak değildir, beraberliği söylemiştir. Çukurdan gelmeyi de abdest bozmak olarak, Allah e, nezaketen onu öyle söylemiştir. Bu durumda hanıma dokunmak e, ya da kadına dokunmak abdesti bozmaz. Mesela hacca, ümreye gidenleri biliyor, zaten e, dokunmamak mümkün değildir. O zaman abdestsiz tavaf yapılmaz. Aynı zamanda tuhafın şartlarından bir tanesi de abdesti olmaktır. O zaman hepsinin abdesti bozulmuştur, hacları da, ömreleri de olmamış demektir. Eğer e, dokunmakla abdest bozulursa, onun için abdest bozulmaz diyoruz, ayete göre bozulmaz. Ayetin bir parçasını, işte bunu nezaketten söylemiş, bu da gerçektir denmez, çünkü ikisi aynı ayet içinde mevcut, peş peşe geliyor. Ayrı ayrı gelseydi, bu böyle söylüyor, öteki de böyle söyler, anlaşılır diye iştihad edebilirdi. Ama aynı ayet içinde, ikisini birbirinden ayırıp, bunu bunun için, bu da bundan dolayı denmez. Aynı şekilde anlamak gerekiyor. Dolayısıyla abdest bozulmaz. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz ayrılanın sonuna gelmişiz. Sorular yani, ne kadar kaldı? Sorular. Birkaç tane var efendim, inşallah. Kaç tane daha sonra. Evet. E, Bir izleyicimiz, hayatımızı Kur'an'a göre yaşamamız hakkında soruyor efendim. Nasıl hayatımız Kur'an olur diye soruyorlar efendim. Evet. Aslında bu son soruyla efendim, izniniz olursa kapatmak ister Hayatımız nasıl Kur'an olur? Sadece Kur'an'ı okumaksa hayatımız Kur'an olur mu? Hayır. Mutlaka hayati Kur'an olan, canlı Kur'an olan biriyle beraber olmak gerekiyor ki biz onunla beraber Kur'an bizde canlansın, canlı Kur'an olabilelim. Nasıl ki sahabe Resulullah Efendimiz'e tabi olduysa Resulullah Efendimiz'e tabi olmak Allah'ın emridirse kıyamete kadar onun var tabi olmak da bize canlı Kur'an olma nimetini kazandırır, yoksa sadece ayetleri okuruz, o bize bilgi olur. Bizde imana dönüşmedikçe, aklaka dönüşmedikçe, o ayetler bizim gönlümüze inmedikçe, bizim gönlümüze vahyolmadıkça, bizde imana dönüşmez. Aynı şekilde canlı bir Kur'an ile beraber Allah'ın ayetleri gönlümüze inerse, ne burada ayet-i kerimede? Allah'ın ayetleri size okunduğunda susun ve dinleyin. Okuduğunuzda değil, size okunduğunda eğer susar ve dinlersek, yani gönlümüzü açıp, onu o canlı Kur'an'dan almaya çalışırsak bu durumda Kur'an ayetler bizde canlanır. Dolayısıyla canlı Kur'an oluruz. Bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi art ediyoruz. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi bütün kardeşlerimizin ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Allah bize doğru bakmayı, doğru anlamayı, doğru yaşamayı nasip etsin inşallah. Allah bizi birbirimize yardım eden, birbirimize cennet olan kullarından eylesin. Cennete davet eden, birbirini cennete çeken kullarından eylesin. Birbirine lanet eden, birbirine zulmeden, haksızlık eden, birbirini cehenneme iten kullarından eylemesin. Allah bizi emanetlerine hainlik yapanlardan eylemesin. Allah bizi sadıklardan evet. eylesin, sadakatini ispatlayanlardan eylesin inşallah. Evet. Allah razı olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz kusura bakmayın bir hayli soru vardır. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar buluşuruz. Buruşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet torunuz Efendim.